11. Özellik İslami Hükümetin Seçim Yoluyla Teşekkülü Mübarek Furi şöyle diyor. Biat yapıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselam kavimlerini temsil edecek ve biatın şartlarını uygulamada sorumluluk yüklenecek 12 liderin seçilmesini istedi. Onlara... ''Bana içinizden yaptıkları işlerde kavminizden sorumlu olacak 12 tane temsilci çıkarın.'' dedi. Bunun üzerine hemen 12 kişi seçildi. Bunlardan 9'u Hazreç'ten, 3'ü de Evstendi. Bu temsilcilerin seçilmesinden sonra, Peygamber aleyhisselam sorumlu liderler olmaları sıfatıyla onlardan başka bir söz aldı. Onlara, ''Siz havarilerin İsa bin Meryem'e kefil oldukları gibi, ''Yaptıkları bütün işlerde kavminize kefilsiniz. Ben de kavmime, Müslümanlara kefilim.'' dedi. Onlar da ''Evet.'' dediler. Evet, mesele henüz bitmemişti. Resulullah Aleyhisselam her zaman kendisine biat edenlerle iletişim kuramazdı ve bütün İslam ümmeti bu şekilde biat edemezdi. Onun için doğrudan doğruya tabandan sorumlu olan bir yönetici kadronun oluşması gerekiyordu. 1- İslami sistemde seçim anlayışı ana anlayıştır. Garip olan şey, İslami hareket saflarında bu prensip hakkında tartışanların bulunmasıdır. Bu konuda tartışanların düşünceleri, İslam'da emirin Allah-u Teala'ya karşı gelmediği sürece tartışılamayan mutlak hüküm sahibi olduğu ve yönetici kadronun seçiminde geniş tabanın görüşüne itibar edilmeyeceği biçimindedir. Şüphesiz bu düşünce tarzı yanlıştır. Eğer yeryüzünde Müslüman tabana sormadan görüşünü kullanma hakkına sahip biri olsaydı, o da Resulullah Aleyhisselam olurdu. Çünkü o, allah Teala'dan vahiy ile destekleniyor ve onunla konuşuyordu. Resulullah Aleyhisselam, sorumlu şahısların seçimini kendi yapabilirdi. Birinci Akabe biatında kendisine biat etmiş olanlar arasından kimilerini kendisi seçebilirdi. Fakat Resulullah Aleyhisselam bunu yapmadı. Onun bu davranışı yöneticinin nasıl seçileceğine yol göstermiş ve seçimde ana prensibin cemaatin çoğunluğunun özgür iradesine dayanmak olduğunu ortaya koymuştur. Peygamberimiz aleyhisselam uzaktan veya yakından hiçbir şekilde bu seçime karışmamıştır. Peygamberimizin bu uygulamasından şura hükmünün kurallarını ve onun pratik uygulamasını öğrenmeye ne kadar muhtacız? 2- bir kişinin sorumluluğu o kişinin yetkisine göredir. Resulullah Aleyhisselam bu 12 temsilciyi sorumlu liderler olarak kabul ettikten sonra onların sorumluluklarını belirlemiştir. Onlara kavimlerinden Müslüman olup Akabe'de biat eden ve Yesrib'de ikamet edenlere kefil olma görevini vermiştir. Kavimlerinden Müslüman olanların davranışlarından, disiplininden, itaatinden, bu yeni dinin emirlerine uymalarından ve hükümlerini çiğnememelerinden onlar sorumludur. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında onlar hesaba çekilecektir. Madem ki yöneticinin hükmetme ve yönlendirme yetkisi vardır, öyleyse tabanın yapmış olduğu hatalar yüzünden onlar hesaba çekilir. 3. Resulullah Aleyhisselam'ın kendi nefsini sorumluluktan muaf tutmamasıyla peygamberliğin azameti ortaya çıkmaktadır. Ben de kavmime, Müslümanlara kefilim diyerek sorumluluktaki eşitliği ilan etmiştir. Onların, mümin askerlerin, Mekke'deki Müslümanların davranışları ve hataları hakkında Resulullah Aleyhisselam'la tartışmaya hakları vardır. Resulullah Aleyhisselam, kavminden Müslüman olanlara kendini kefil gösterdiğine göre dünyada soru sorulamayacak ve hesaba çekilemeyecek hiçbir kimse yoktur. Evs ve Hazreç arasındaki bu az harbinin kanının daha kurumamış olduğunu hatırladığımızda seçilmiş olan bu hükümetin sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Her an için aralarındaki savaşın yeniden tutuşması mümkündü. Evs ve Hazreç'ten oluşan bu koalisyon hükümetinin yerini pekiştirerek Medine'deki istikrarı garanti altına alması, zor durumları tedavi etmesi ve yeniden bir savaşın çıkmasına engel olması gerekiyordu. Evsi ile Hazreci ile bütün Müslümanların tam bir birlik oluşturmaları gerektiğini düşündüğümüz zaman durumun ne kadar zor ve meşakkatli olduğu ortaya çıkıyor. Mühim olan sadece aralarındaki kiini azaltmak değildi. Mühim olan aralarında karşılıklı sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir birliğin oluşmasıydı. Hükümet üyelerinin yüksek bir anlayışa sahip olmaları gerekirdi. Geçen zaman bu hükümetin ne kadar yeterli olduğunu, bütün bu zorluklarla nasıl baş edebildiğini ve Allah'ın yardımıyla nasıl örnek bir cemaat oluşturduklarını göstermiştir. Allah'ın onlara yaptığı övgüyle, Müslümanlar için eşi bulunmaz bir örnek teşkil ediyorlardı. allah Teala onlar hakkında, daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, hicret edip de, Kendilerine gelen kimseleri severler. Onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir. Haş Suresi 9. Ayet buyurmaktadır. 5- İç safları pekiştirmek, nefisleri bir hedefe doğru pekiştirmek, tabanı yönetici kadroya kuvvetli bir güvenle bağlamak, kişinin en zor işlerinden biridir. Birbirinden değişik kişilikler, birbirinden uzak duygular ve zaman zaman meydana gelen sürtüşme ve çekişmelerle yönetici kadrolar imtihan edilirler. Başarısız olunursa bu ihtilaflar tabandaki saflara ulaşır, şu kişi veya bu kişi etrafında gruplaşmalar olur ve böylece aradaki uçurum büyür, aradaki boşluk kapatılamaz hale gelir. Bu gibi durumlarda cemaatin emrinin çok büyük bir rolü vardır. Safları toplamada, ihtilafları gidermede, insanları ve grupları uzlaştırmada büyük rol oynar. Aynı zamanda bu safı uzlaştırmaktan ve birbirine bağlamaktan sorumlu olan da odur. Birliğin oluşmasında yardımcı, Allahü Teala'nın nasip edeceği muvaffakiyettir. Beşerin gücü bunun karşısında aciz kalır. Bu konuda Allahü Teala'nın Resulullah Aleyhisselam'a olan şu kavli bizim için yeterlidir. Seni ve inananları yardımıyla destekleyen, kalplerini uzlaştıran O'dur. Eğer yeryüzünde olan her şeyi sarf etsen bile sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah onları uzlaştırdı. Doğrusu O güçlüdür, hakimdir. Enfal Suresi 63. Ayet